ve o yoldan çıkmışları cezalandırmak için olmuştur. Wa ma afa Allahu ala Rasulhi minhum fma aujabtum fma aujabtum alayhi min qaylu wa larakbun, halakin Allah yusalli Rasulah.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 Savaş külfeti ve zahmeti olmaksızın galip getirir. Allah her şeye kadirdir. Ma'a Allahu ala rasulihi min ahli'l-kura felillahi ve lirrasul ve lid-dubb ve lid-dubb vel-yetama vel-mısakin ve bin-sabil keyla yekun dûleten beyne'l-ogniya'im minkum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 Muhakkak ki Allah'ın cezası pek çetindir. ve amwalihim ve ve Allah ve Allah'ın nasip ettiği bu ganimet manları o hicret eden fakirlere aittir ki, onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını talep etmek, Allah'ın dinine ve Rasûlüne destek vermek için, yurtlarından ve mallarından edildiler. İşte imanlarında sadık ve samimi olanlar ancak onlardır. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ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 Yaptıkları işlerin vebalini tatmış olan ahirette de ayrıca gayet acı bir azap çekecek olan kimselerin durumuna benzer. Kemale'l-şeytan izdalü'l-insan isfur. <gülüyor> Felemma kefer kâl inni berîun mink inni ahâfu'llâhe rabba'l-âlemîn.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 Neticede ikisinin akibeti de ebedi kalmak üzere cehenneme girmek oldu. İşte zalimlerin cezası budur. Ya ayyuhal lazina amenu tequllahe ve lentuzib nefsun ma kademet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 لا يستوي أصحاب النار و أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون Cehennemliklerle cennetlikler elbette bir olmaz. Felah ve başarıya erenler cennetliklerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın tepesine indirseydik, onun Allah'a tazimi sebebiyle başına eğip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 Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. Huvallahu'l-lezî lâ ilâhe illâ huve'l-melikul kudûsüs selâmul mü'minul mehyim. Es-selâmul mü'minul mehyimul azîzul cebbârul mutekebbir. Sübhânallâhi ammâ yüşrikûn.